أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم محترم kardeşler tefsir dersimize inşallah Maide suresinin 27. ayetinden devam edeceğiz. Maide suresinin 27. ayetinde bir kıssa ile karşı karşıya kalacağız inşallah. 27. ayetinden itibaren insanlığın başlarına doğru giden bir kıssa. Hz. Adem aleyhisselamın iki oğlu arasında yaşanmış olan Habil, Kabil diye bildiğimiz, tanıdığımız bu olayı bize anlatacak olan kıssa. Kıssaya girmeden önce geçen hafta işlemiş olduğumuz ayetlerle bu kıssanın veya da bu bölümdeki ayetlerin arasındaki bağlantıyı kısaca kuralım inşallah. Hatırlayacağınız üzere ehli kitap, özellikle Yahudiler hakkında Allah Celle Caruhu bazı ayetler göndermişti. Ve burada da şimdi özellikle bu Hasetçi Yahudilere ve onların benzerlerine bu kıssayı anlat. Ve bütün insanlara tabii ki anlat şeklinde başlayacak. Öncelikle peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a bir teselli var bu kıssada. Tabii öteki tarafta ehli kitaba ve onlar gibi düşünenlere de bir uyarı var, tehdit de var bu kıssada. Kötülüğün geçmişinin yeni olmadığını, çok eskilere dayandığını gösteren bir kıssa. İlk insanlara kadar gidecek bir kıssa olacak inşallah ve şimdi kıssayı inşallah işlediğimizde göreceğiz ki daha da ne gibi ilişkiler kuracağız. Kıssayı işledikten sonra inşallah hep beraber tekrar oraya bir bağlantı kurarız. Hiç vakit fazla kaybetmeden hemen 27. ayetle birlikte dersimize girelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahim Watlu naba ebni adem bil hak. Onlara Adem'in İki oğlunun kıssasını haberini bilhak gerçek olarak anlat. Bilhak dendiği zaman önceden de söylemiştik muhterem kardeşler mutlaka böyle bir haberin böyle bir kıssanın insanlar tarafından bilindiğini lakin bazı hurafelerle bazı yanlış yorumlarla sağ sola çekildiğini anlıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim bu insanlar tarafından bilinen fakat içine bazı hurafelerin katılmış olduğu kıssaları bilhak arındırılmış olarak doğru bir versiyonla anlatacak şimdi inşallah. Onun için onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak haber ver diyor Allah Celle Calehu. Onlar kim? Özellikle burada Ehli i Kitap yani Yahudiler. Niye? Çünkü onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ve ashabı kıskanıyorlardı ve kıskançlıklara hatta işte öğrenmiştik. O kadar ileri gidiyordu ki yerine göre suikast dahi düzenlemeye kadar varabiliyordu. İz قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم من Hani onların her biri birer kurban takdim etmişlerdi de birisinin ki kabul edilmiş وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Diğerinin ki kabul edilmemişti. Birinin verdiği kurban Allah tarafından kabul edilmişti. Diğerinin verdiği kurban kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kişi, kabil parantez içerisinde, قَالَ dedi ki, لَاَقْتُلَنَّكِ Kesinlikle seni öldüreceğim. Kurbanı kabul edilen kardeşine, seni öldüreceğim dedi ve yemin etti. قَالَ Kurbanı kabul edilen kardeşte parantez içerisinde Habil de dedi ki İnnemâ yetekabberullâhu minel muttakîn Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Çok mesajlar var muhterem ayet-i kerimenin içerisinde. Şimdi kurban sunma olayı hakkında bazı rivayetler yapılmış tefsirlerde ikisinin de mal varlık sahibi olduklarını birisinin özellikle buğday ekin tarafında Varlık sahibi olduğu Kabil. Habil'in de daha fazla hayvanlar tarafında işte koyundur buna benzer hayvanları olduğunu, sahip sahibi olduğunu ve bunların bir kurban takdim ettikleri. Ama en meşhur Cumhur'un ittifakla aktarmış olduğu rivayet, Kurtubi'de de okuduğumuz, başka tefsirlerde de okuduğumuz, Hz. Adem ve Hz. Havva validemizin çocukları her batında bir erkek ve bir kız olarak dünyaya gelirler bir batında doğan erkek diğer batında, diğer seferde doğan kızla yani tabiri caizse çatrazlama olarak nikahlandırılır. Allah Celle Celle'ye Hazreti Adem'e yapmış olduğu talimat beyan böyle ve bu şekilde uygulama yapılır. Ve Adem Aleyhisselam peygamber Habil'e ile birlikte doğmuş olan ikiz kız kardeşini Kabil'e de Habil'le birlikte doğmuş olan İkiz kız kardeşiyle evlenmesinin talimatını verir. Lakin Kabil kabul etmez. Protesto yapar. Allahu Alem bazı rivayetler diyor ki kendisiyle doğan kız güzel Habil'le birlikte doğan o kadar güzel değil. Onun için o bu takdire rıza göstermez. Aslında cennetteki ilk isyana da direkt bir bağlantı kuracaksınız. Çünkü şeytan da Allah'ın ona çizmiş olduğu rola rıza göstermemişti ve kabul etmedi. İsyan etti. Kabil de aynısını yaptı ve kabul etmedi. Hatta daha ileri gitti ve dedi ki, aralar Hz. Adem girdi ve dedi ki, bir kurban tak, birer kurban takdim edin. Allah kimin kurbanını kabul ederse o o şekilde evlensin. Kurban takdim etmeye gelince, Habil en iyi hayvanı, koyunu artık neyse neyse onu getirdi ve takdim etti, kurban etti. Kabil'in ise herhangi malından bir parçasını getirip kurban ettiğini, takdim ettiği rivayetler arasında var. Dolayısıyla Allah birisininkini kabul etti, ötekisinin kurbanını kabul etmedi. Ama amellerin genel olarak kabul edilme şartını ayetin sonunda okuyoruz. İnnemâ yetekabbülullâhu minel muttegîn. Allah ancak takva sahiplerinin amellerini kabul eder dedi Habilona. ona. Fakat Kabil burayı İnanmadığı için veyahut da isyan ettiği için Anlamadı ve kabul etmedi Tıpkı şeytan gibi kıskandı Ve Habil'i öldüreceğini Söyledi Habil'in cevabı müthiş Habil'in cevabı müthiş Şimdi Habil'in Ona verdiği cevaba Geçmeden önce bir defa şunu anlayalım Habil ona dedi ki Sen senin kurbanının kabul edilmemesinin Suçunu niye bende arıyorsun ki Kendi takvasızlığında ara beni ortadan kaldıracağına, beni öldüreceğim diye yemin edeceğine takvanı düzeltti daha bil. Suç takvasızlığında İşin en ilginç tarafı muhterem kardeşler bizi özellikle mesaj veren ayette bakın iki kişi zahiren aynı ibadeti yapıyor. Dışarıdan baktığınızda iki kişi aynı ibadet kurban veriyor ikisi de. Fakat işte iş burada bitmiyor. Orada niyet gündeme geliyor. Yoksa dışarıdan baktığınızda peygamber aleyhisselatü vesselamın arkasındaki safa baktığınızda münafıkları bilemezsiniz hepsi namaz kılıyor. Hem de peygamberin arkasında, sahabi. Fakat Allah, kimin niye nasıl niye ve nasıl namaz kıldığını da biliyor. İşte niyet meselesi, burada hakikaten bakın, çok önemli bir ilke meydana getiriyor. Zahiren aynı ibadet fakat, niyet bozukluğu olduğu için kabilde, takva olmadığı için, e bunu bilen sadece kim? Allah. Allah'tan başkası bilemez, onun için kabul edilmedi. Bizim için burada çok önemli bir şey var. Yani dünyada istediğinizi yaparsanız, en iyilerdenmiş gibi görünebilirsiniz. En takvalıymış gibi görünebilirsiniz. Fakat Allah'ı kandıramazsınız. Kabil kandıramadı. İnsanlığın ilki olan, ilklerinden olan Kabil kandıramadı. O denedi. Sen nasıl becereceksin bunu diye de bir çağrışım var ayet-i kerimede muhtemem kardeşler. Ve tabi Habil'in bu sözünün bir faydası olmadı. Sen beni öldüreceğini takvanı düzelt faydası olmadı. Şu şekilde olay devam etti. İnşallah öğreniyoruz. 28. ayet Lembast ile yediğe li tiktulni ma ana bi bastin yediye ileke Habil konuşuyor şimdi ve dedi ki yemin olsun ki sen beni öldürmek için bana elini uzatsan, bana, beni öldürme teşebbüsünde bulunsan bile ben sana seni öldürmek için el uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Habil'in cevabı bu oldu muhterem kardeşler. 29'u da alalım inşallah önce. İnni uridu ve devam etti Habil. İnni uridu ben isterim ki ben arzu ederim ki em tebu ebi ismi ve ismike fe tekune min ashabin nâr ve dâlike ceza zalimin. Ben istiyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın. Zaten zalimlerin cezası ancak budur dedi Habil bunun üzerine muhterem kardeşler. Tabii ki burada bu Habil'in işte ben elimi kolumu bağladım gel beni istediğin gibi öldür diye bir çağrışım değil. Bu şekilde anlamamak lazım burayı. Çünkü müfessirler de bu şekilde yorulamamışlar. Böyle bir davetiye çıkarmak değil. Lakin burada Habil müthiş bir nasihat veriyor Kabil'e. Baktı ki bu hakikaten ciddi işinde. Hakikaten öldürecek ve bunu bu öldürme işinden artık vazgeçirmek için ona diyor ki ben senin beni öldüreceğini bilsem dahi ben senin gibi zalim olmayacağım dedi. Ve seni öldürmek üzere elimi kaldırmayacağım dedi. Yoksa ben senin beni gelip öldürmene göz yumup takip edeceğim anlamında değil. Fakat ben bu işte öncü olmayacağım dedi. Ben senin gibi bir başkasını çünkü daha orada küfür de etmemiş kafir de değil. Kardeşimi kalkıp öldürme zulmünde bulunmayacağım dedi. Yani zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih ediyorum dedi Habil. Onun burada verdiği mesaj söylediği söz bu muhterem kardeşler. Senden önce davranıp öldürme teşebbüsüne girmeyeceğim dedi. Ve 29. ayette gördük. İsyan etmek caiz değil ama bir isyanı istemek caiz değil ama, değil ama bir isyankarın cezalandırılmasını istemek caizdir. Bakın burada onu yaptı Habil. Baktı ki bu davasında hakikaten kötü niyetinde samimi. Onun cezalandırmasını istedi ve Kabil özellikle uyarma amacıyla dedi ki sen beni öldürürsen sadece kendi günahını değil benim de günahım yüklenmiş olarak cehenneme gideceksin çünkü bu işi yapanların cezası sadece budur dedi. Bunu anlamak için bakın şu hadisi yardıma alalım inşallah peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki söyüşen küfürleşen iki kişinin söyledikleri başlayana aittir. Zulme uğrayan hadi aşmadığı müddetçe buyurdu peygamber Aleyhisselam. İki kişi kalkmış birbirine küfür ediyor, söyüşüyorlar. Bunların ikisinin de günahı başlayana aittir diyor peygamber Aleyhisselam. Zulme oryan hatta aşmadık. Niye? Çünkü insanın fıtratı bazı durumlarda kendini frenleyemez, kontrol edemez. Şimdi siz birisini belirli bir duruma getirecek, pozisyona getirecek kadar söverseniz, sayarsanız, küfür ederseniz, adamın şurasına gelip tak mi bir cevap verir tabii ki. Onun da vermiş olduğu cevabın günahı başlayana aittir diyor peygamber Aleyhisselam. Çünkü adamı o durumda sen getirdin. Burada işe başlayan çok önemli muhterem kardeşler. Aynı şekilde bakın mesela fıkıhta tesettüre riayet etmeyen bir kadın bağlantısı direkt bununla yok fakat mesele anlaşılması için tesettüre riayet etmeyen bir kadın saçını başını örtmeden gezen bir kadın vücuduna fizikini örtmeden tesettür deyince hepsi anlaşılması lazım. Sadece başörtülü gerisi açık olmaz. Bunları hatta peygamber aleyhisselam lanet etmiştir. Aynı zamanda söylemiş olalım. Tesettürüne riayet etmediği zaman sadece kendi günahını değil kendisine bakan tüm erkeklerin de günahını üstlenir. Değer mi bunu yapmak? Erkeklerin de alacağı günahtan bir şey eksilmemek şartıyla. Ama işe başlayan günahı iki kat üstlenir. Çünkü o sebep oldu ona. Kabil de gibi sebep oldu. Bakın buradaki püf nokta bu. Yine mesela bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki iki Müslüman birbirine kılıç çekse biri diğerini öldürse ikisi de ateştedir. Sahabi sordu Allahu Ekber ya Resulallah Öldürüle, öldüren ateşte cehennemde anladık da öldürülen mi ya ateşte? Öldürülmeseydi o onu öldürecekti dedi Peygamber Aleyhisselam. Onun için ikisi de ateştedir. Niyetler önemli muhterem kardeşler. Çok önemli mesele bunlar. Ve burada Kabil öyle bir kötü çığır açtı ki o hadis-i şerhde Peygamber Aleyhisselam nasıl buyurdu? Kıyamete kadar tüm haksız akıtılan kanların bir bölümünün bir günahı kabilede gidecektir. Bir düşünün. Öyle bir çığır açtı ki ilk kan akıtan, ilk buz cürümü işleyen insan olduğu için kıyamete kadar ne kadar haksız bir cinayet yapıldıysa günahtan bir payda ona gitmektedir. Kötü çığır açtı çünkü. İyi çığır, kötü çığır. Başka derslerimizde de bunlara değinmiştik muhterem kardeşler. Her halukarda maalesef. Kabil sözü dinlemedi ve bakın şöyle devam ediyor inşallah. 30. ayet-i kerime <gülüyor> <gülüyor> Nihayet nefsi onu yani kardeşini öldürmeyi ona güzel gösterdi, tatlı gösterdi cazibeli gösterdi çünkü tavvaat Arapçada aldattı Kolaylaştırdı Nefsi ona o işi güzel gösterdi demek Hep günah işlerken zaten böyle olur çünkü Hafife aldırır şeytan o anda Ya işte ne olacak ki bir kereden Canım der yap tövbe edersin kurtulursun der İşte bu Nefsin insana oynadığı numara oyun Günahını Hafife aldırması Cesaretlendirmesi o anda Günah işlemek cesaret ister çünkü niye Allah'a karşı geliyorsun çok büyük cesaret ister haşa Allah'a karşı geliyorsun onun için nefsi ona o işi o anda güzel gösterdi yoksa aklı o anda tam çalışsa nefsinin etkisi altında kalmamış olsa mümkün değil günah işlemesi mümkün değil bir mümin bile bile günah işler mi hiç mümkün değil yani bir çocuk dahi babasının yanında yaşı büyük dahi olsa sigara içmez utancından utanır çünkü edep var ahlak var ağır var güzel bugünkiler ondan da utanmıyor maalesef babalı oğlu karşı karşıya geçiyorlar, maalesef batı toplumunun getirmiş olduğu iğrençliklerden bir alışkanlık fakat büyüğünden akrabasından polisten korkan bir müslüman Allah'ın gördüğünü bile bile günah işler mi mümkün değil işlemez peki nasıl oluyor o zaman işte bu fetavvaat meselesi gündeme geliyor nefsi o anda ona o işi cazip gösteriyor küçük gösteriyor bir şey olmaz diyor. Hani olur diyor yani. Kandırıyor. O da onun için yapıyor o işi. Gözünün önünde ona bir sahne oynattırıyor. Problemli iş. Kanmamak gerekiyor. Ve ne yaptı? Onu öldürdü. Kardeşini öldürdü. Ve kaybedenlerden oldu diyor. Allah Celle Celle Hümetlerim kardeşler. Sonuç dünyada çok şiddetli ve ağır vicdan azabı daha kötüsü ahirette de hem ruh hem de vücuda yapılacak ateş azabı. İki tarafta da husran, felaket, kayıp. Tabi bunu yaptıktan sonra Kabil kıssa şu şekilde son, son buluyor muhterem kardeşler 31. ayette. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبَحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَار۪ي سَوْءَةَ اَخ۪يهِ Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona Kabil'e göstermesi için Oradan yeri eşleyen bir kargayı gönderdi. Gâle ve Olay nasıl oldu? ayet devam davetmeden. Rivayetler bize tefsirlerde şunu diyor. Tam o burada yapmış olduğu felaketin daha farkına tam vardı varmadı. İlk cürüm işlemiş büyük. Günah işlemiş. Katıl yapmış. Haksız yere bir cana kıymış. Tam o daha bunu farkına varmadan Allah oradan olacak ya iki karga gönderdi. Cesedini ne yapacağını da bilmiyor. İlk çünkü iki karga geldi. Dövüştüler. Bir karga ötekisini öldürdü. Öldürdükten sonra orada yerden şöyle biraz kazıdı. Öldürdüğünün için attı, kapattı, gitti. Bunu gören Kabil o anda tabiri caizse caton düştü. Ve dedi ki Ya kâle dedi ki Ya veylete a'ceztu en ekûne mithle hâdâl gurâbi fe uvâri sev'ete ahî. Yazıklar olsun bana dedi. Şu karga kadar olamadım ki kardeşimin cesedini gömebileyim. فَاسْبَحَ مِنَ النَّادِم۪ينَ ve pişman olanlardan oldu. Uzun sürmedi iş. Pişman olanlardan oldu. Fakat burada ittifakla muhterem kardeşler tefsirlerim bize verdiği, bu pişmanlığı kardeşini öldürdüğünden günahından dolayı değil, bir karga kadar işi beceremediğinden dolayı pişman oldu diyor. Hatta i̇bn Abbas radiyallahu anh diyor ki tercüman Kur'an, öldürdüğüne pişman olsaydı tövbe ederdi, tövbe etmediği için. İsyanına devam etti. Ayrıldı ve gitti. Küfür grubunun ilk küfür grubunu okurdu. İlk müşriklik grubunu okurdu. Günahına tövbe etmedi. Bir karga kadar olamadığına pişman olduğu Değerini anladı. Çünkü karga kendisinden daha da olduğunu görünce Kabil baktı ki hakikaten çok kötü ve değersiz ve alçak bir iş yapmış ve buna pişman oldu. Fakat faydası olmadı. Kaybedenlerden oldu. Dünyada vicdan azabı ahirette de ebedi cehennem azabıyla karşı karşıya kaldı. Çünkü sonradan küfretti onu da biliyoruz. Yoksa mümin olarak bir günah işlemiş olsa ebedi cehennemlik söz konusu değildir muhtemem kardeşler. Biraz sonra zaten onunla ilgili ayette gelecek inşallah. 32. Min ejlü İşte bu yüzdendir ki. İşte bundan dolayıdır ki. Şimdi neyden dolayı? Burada hemen yukarıyla bağlantı kurmamız gerekiyor. Dedik ya birazcık, bu kıssa hakikaten açıkça Yahudilerin Peygamber Aleyhisselam ve sahabeleri öldürme planlarından dolayı kınamıştır onları. Ve iki olay arasında Yahudilerin Müslümanlara, Peygamber'e planladıkları bu kötü olayla Habil-Kabil kıssası arasında bir benzerlik ortaya koydu bu kıssa. Açık bir benzerlik ortaya koydu. Benzerlik ne? İkisinin de işi yapmalardaki sebebi ve nedeni aynı. İkisi de kıskançlıktan dolayı yapıyor. Kabil-Habil'i kıskandığı için bu cürümü işledi. Ta insanlığın baş tarihinde Yahudiler de İsrail oğulları da Allah Celle Celaluhu kendilerinden peygamberlik, kitap, lütuf ve nimetini alıp İsrail oğullarından bu nimeti alıp İsmail oğullarına, Araplara ve Hazreti Muhammed Aleyhissalatu bu nimeti, bu fazileti verdiği için kıskandılar ve kabul etmediler. Uzun uzun anlattık bunları. Ayetleriyle ispat ettik biliyorsunuz. Vallahi peygamberin peygamber olduğunu biliyorlardı ve bile bile inkar ediyorlardı. Ayetlerde sabit. Niye? Çünkü o bizden değil diyorlardı. Bizden değil kıskandıkları için bunu inkar ediyorlardı Onun için burada aet keime diyor ki şimdi onlara Ey İsrail onları siz İsmail onlarına neden peygamberliğin geçtiğini suçunu Nihazti Muhammed Aleyhisselam ve habei arıyorsunuz kendinizde niye suçu aramıyorsunuz Bak Kabil de sizin gibi suçu kendinizde ara, kendisinde aramadı ebedi Hüsran'a uğrayanlardan oldu Siz de suçu kendinizde aramıyorsunuz? Hatta kalkıp peygamberi ve sahabeleri öldürmeye kalkışıyorsunuz. Halbuki şöyle bir geriye bakıp ayetlere bir kulak verseniz göreceksiniz ki takvasızlığınızdan dolayı Allah'ın ayetlerine karşı geldiğinizden dolayı Allah sizden bu nimeti aldı ve onlara verdi. Hatanızdan tevbe edin, muhasebe yapın, durumunuzu düzeltin diyor ayet-i kerime. Min ecli zalik. İşte bundan dolayı ketebna ala bani Israile. Biz İsrail oğullarına şöyle yazdık farz kıldık diyor Allah Celle Celle biz onlara şöyle farz kıldık diyor Allah Celle Calehu. Neyi ney farz kılındı onlara şimdi ayet-i gelecek gelecek haksız yere bir canı öldürme alakalı bir muhkem vardı onların kitabında da çünkü Allah Celle Celle kabilde olan belirtilerin aynısını onlarda da gördü ve onlara onun için kendi kitaplarında Tevrat'ta dedi ki sakın ha haksız yere bir cana kıymayın bakın şimdi geliyor ennehu ne yazdı ya Allah Celle Calehu? Şöyle ki men katele nefsem bi gayri nefsin ev fil ardi fekeenneme katelel nasi cemi'a kim ki bir cana veya yeryüzünde bozgunluk çıkarmaya karşılık olmaksızın yani kısas olarak değil ve da yeryüzünde bozgunluk çıkardığından değil yok niye? haksız yere men katele bir başka canı öldürürse ona kıyarsa Fekennema qatala al bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Fe men ve men ahyaha fekennema Kim de bir canı kurtarırsa, ölüm tehlikesinden onu kurtarırsa, o da bütün insanları kurtarmış gibi olur. Ve la kad hum rusuluna bil bayyinati thumma inne kesiran minhum Peygamberlerimiz onlara apaçık delilleri getirdiler ama bundan sonra onların çoğu yine de yeryüzünde aşırı ileri gittiler. musriflerden oldular ve aşırı gidenlerden oldular diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler bu ayet-i kerimede. Şimdi demek ki Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarındaki azgınlığı bildiği için onlara kendi kitaplarında farz kıldı ve emret dedi ki ey İsrail İsrailoğulları. Kabil'deki belirtilerin aynısı sizde de var Sizde kıskanıyorsunuz Müslümanları Yapmayın Kim haksız yere bir cana kıyarsa Ki siz peygamberleri öldürdünüz Kaç tane peygamber öldürdünüz Şimdi de kalktığınız son peygamberi öldürmeye kalkışıyorsunuz Kaç defa canına kastettiler Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kaç defa öldürmeye çalıştılar Zehirlemeye çalıştılar Kafasına yukarıdan Taş atıp öldürmeye çalıştılar Sihir büyü yaparak perişan etmeye çalıştırar, Fakat Allah korudu. Ama çok öldürmeye çalıştırar. Harbi denettiler. Harap savaştayken arkadan vurmaya çalıştırlar. Bir sürü hileler tuzaklar. Fakat Allah onlara ne yazmıştı? Haksız yere cana kıymayın. Bir insanı haksız yere öldürürseniz bütün insanlığı öldürmüş gibi olursunuz. Fakat bu ilke muhterem kardeşler tabii ki aynı zamanda müminlere de hitaben Müslümanların dünya görüşünü belirleyen bir ayet-i kerimedir. Müslümanların dünya görüşünü belirleyen bir ayet-i kerimedir. Çünkü Müslümanların dünyadaki görüşü neymiş? Haksız yere bir cana kıymayı bir Müslüman yeryüzündeki bütün insanlığı yok etmek olarak görür. Ve bir canlıyı kurtarmayı da bütün insanları kurtarmış gibi görür. Allah böyle bir ilke koyuyor. Bu ne güzel bir din. Bu ne güzel bir ahlak. Bu ne güzel bir sosyal yapı. Elhamdülillah bu dine bensub olmak hakikaten muhterem kardeşler. Fakat bunun farkında olmak lazım hakikaten. Şimdi işin garip tarafı mesela bugünkü Tevrat'ı elimize alıp tahrif edilmiş Tevrat'ı elimize alıp Talmud'dan bir pasaj okuyacağım size. Bugünkü Tevrat'tan. Şöyle diyor bakın. Şimdi Kur'an'da Allah buyuruyor ki onların kitabında onlara öyle yazdım diyor Allah. Haşa Allah yalan söyler mi? Demek ki Tevrat'ta bu yazması gerekiyor. Yani yazıyor. Bugünkü Tevrat'ta yazmıyor. Bakın ne yazıyor? Sitat parantez içerisinde. İsrail'den bir kişiyi öldüren tüm ırkı öldürmüş gibi cezalandırılacaktır. Ve İsrail'den bir kişiyi koruyan tüm dünyayı korumuş gibi olur. İşte tahrif için bir açık delil. Tahrip için açık bir delil. Kitaplarını böyle tahrif etmişler. Allah'ın kitabı, kitabı mukaddesde Tevrat'ta kim herhangi bir suçsuz insanı öldürecek şeklini kim kendi ırklarından birisini öldürürse o tüm insanlığı öldürülmüş gibi cezalandırılması gerekir. Vallahi buna inanarak da şu anda uyguluyorlar. Biliyorsunuz. Kendi ırklarından birisi öldürülürse ceza olarak çoluk, çocuk dinlemeden bombardıman yapıyorlar. Adam bunu akidevi olarak inanmış. Bu benim dinimin gereği diyor. Dininin gereğini yerine getirdiğini zannediyor. Tahrif edilmiş bir din. Allah muhafaza görürsen. Devam ediyoruz inşallah. 33. ayet-i kerimeyle. Şimdi tekrar genel bir ilkeyle muhkem bir ayetle devam ediyoruz inşallah. İnne mâ cezâullezîne yuhâribûnallâhu ve rasûlehu. Çok şiddetli bir ifade. Allah'a ve Resulüne karşı savaşanların cezası şudur. Allah'a ve Resulüne karşı savaşmak da ne demek? Hadi Peygamber aleyhisselatü Sallama karşı savaştıklarını biliyoruz. Müşriklerin, Yahudilerin, münafıkların. Peki Allah'a savaş ilan edilir mi? Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmek muhterem kardeşler, onun emirlerine ve hükmlerine fiilen karşı çıkıp böyle bir vaziyet almaktır. Allah'ın emir ve hükümlerine karşı gelmek, Allah'a karşı savaş ilan etmek demektir. Peygamberin sünnetine, hayatına, modeline, hükümlerine karşı gelmek Allah'a savaş ilan etmek demektir. Çünkü elçiye itaatsizlik Allah'a itaatsizliktir. Allah'a karşı gelmek demektir muhterem kardeşler. Şimdi bunların cezası neymiş? Sadece burada bitmiyor. Ve yesa'u ne fil fesaden ve yeryüzünde fesat. Yani düzeni bozmaya çalışanların cezası şudur. Bakın aynı dereceye koydu. Allah'a ve Resulüne harp ilan edip ve yeryüzünde düzeni bozan, fesat çıkaran insanlar. Bu ne? Özellikle beş zaruri maslahat. Cana, mala, nesle, akla, dine yapılan saldırı. Yeryüzünde bu bozgunculukları yapan insanların cezası neymiş ya Rabbi? En yukattelu. Bunların öldürülmeleri. Öldürülmeleri ev suslebu veya asılmaları au tuqta'a eydihim ve erculuhum min hilaf el ve ayaklarının çaprazlama olarak kesilmesi ev yunfu art al hatta bulundukları yerden sürülmeleridir. Zalikahum hizyun fi'dunya ve lahum fi'l-ahireti azabun azim. Bu onların sadece dünyadaki rezil ve rüsfaylığıdır. Ahirette daha büyük bir azap onları beklemektedir. Şimdi bu ceza sistemi muhterem kardeşler. Üç mezhep imamı. İmam Hanefi. İmam Azam ve Hanife. İmam Şafii ve İmam Ahmet İbni Habbel. Rahimahullahu Aleyhi ecmain. Şu şekilde söylemişlerdir. İmam Malik biraz ayrı bir iştihatta bulunmuş. Üç mezhep şu şekilde diyor. Bu cezalamalar işlenilen suça göre değişir. Bakın sıralama olarak şöyle. Önce ne geldi? en terörü. Öldürülmeleri. Bu ne zaman? Yeryüzünde bu fesadı, anarşiyi, terörü estiren insanlar Haksız yere, sadece dünyevi bazı çıkarlar için, petrol elde etme için, bazı ham kaynaklara sahip olma için ülkeleri ıstı ıstıla edenler, ülkeleri ülkelere saldıranlar mesela. ve hatta yol kesenler, insanları soyanlar, öldürenler. Buna benzer tüm terör örgütleri ve terörce fiiliyat yapanlar. Terör örgütü deyince sadece anlaşılmıyor çünkü terörce fiiliyatı bugün resmi devletler de yapabiliyor. Hem de dünyayı kurtarma adına maalesef. Şimdi bunların cezası neymiş İslam'a göre? Çünkü dünyadaki fesadı mutlaka önlemek gerekir. Canın, malın, neslin, aklın ve dinin korunması en büyük zarurettir İslam'da. Bu mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Bu gerçekleşmeden insanlar çünkü rahat yaşayamazlar muhtemem kardeşler. İşte budur barış, işte budur dünyadaki mutluluk. Bunun için önce bunlar asıl öldürülür. Kim öldürülür? Bu üç mezhabe göre? Adam öldüren fakat hırsızlık yapmayan öldürülür. Fakat kısas öyle değil hatla yani ceza olduğu için öldürülür. Ev yusallebu asılmaları ne demek? Bunlar da hem cinayet hem tecavüz veyahut da hem hırsızlık yapan insanlar önce öldürülür, ondan sonra ibret için asılır. Üçüncüsü neydi? Evtukkatta eydihim ve erculuhum min hilaf. Ellerinin ve ayaklarının çaprazlama olarak sağ el sol ayak kesilmesi. Bu da Malı çalan, yol emniyetini bozan fakat adam öldürmeden bu işi gerçekleştirene de bu şekilde ceza verilir. El kesilmesi mala hakaret ettiği için, insanların malını aldığı için, ayak kesilmesi de yolların emniyetini bozduğu için. Ne güzel bir düzen getirmiş İslam görüyor musun? Elhamdülillah. İşte bu uygulanmadığı için bugün dünyada zaten dedim ya resmi taraf, kanallar tarafından bu iş uygulanınca ne diyeceğiz bu işe? Bir de sonucun, sonuncusu neydi? ve yunfevu min ve hatas sürgün edilmeleri İmam-ı Azam -ı Hanife diyor ki rahimehullah çok muazzam ihtiyat yapmış diyor ki sürgün edilmeleri olmaz buradaki kasıt hapsedilmeleri diyor çünkü bu tip adamlar sürgün edersen gittiği yerde nefesat çıkarır diyor onun için hapsedilmesi lazım buradaki sürgün yunfevu onların yani geniş bulundukları dünyasından dar bir alana hapse tıkanmaları çünkü ancak orada olur bu tipler ve hatta bu şekilde onların bu kime hapsedilme ve sürgün edilme kimin için? Bu da adam öldürmemiş, hırsızlık da tatbikat yapmamış daha fakat böyle bir tetik yapıyor. Şöyle şöyle yaparım diyor ve hakikaten bunu uygulama için bir organize kurmuş. Bunu önceden tedbirini alıp sürgün edip hapse atıyor. İşi bu şekilde temiz diyor muhterem kardeşler. Bu dünyadaki rezillik ahiretteki azap tabii ki daha büyüktür diyor Allah Celle Celaluhu fakat Allah gafurdur ve rahimdir. Allah gafur ve rahim olduğu için bakın 34. ayet-i kerimede اِلَّا tabu. Ancak şunlar müstesna. Tövbe edenler. Pişman oldu. Hatasını anladı. Allah'a döndü. Tövbe etti. Min قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ Kendileri yenilip, ele geçirilmeden, yakalanmadan önce tövbe edenler müstesna. فَعْلَمُوا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ Rahim. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Artık bunlar üzerine artık hattı yaşmak yok. Tövbe ettilerse eğer, işlerinden vazgeçtirerse eğer, artık bunlara karşı ileri gitmek. Öyle kesmek, kolunu kesmek, öldürmek yok bu ceza. Bitmiştir. Çünkü Allah bu durumda muhterem kardeşler, önemli ama bunu bilmemizde fayda var. Bu durumda hudut, yani hadler düşer. Fakat insanların hakkı düşmez. Allah bu durumlarda kendi hakkından vazgeçiyor affediyor. Fakat insanların hakkı bitmez çalmış oldukları tüm eşyaları geri vermeleri gerekir. Ve hatta birisini öldürdüler öldürdülerse onun velisi kızas yoluyla onun öldürülmesini tekrar talep edebilir. Çünkü burada insan hakkı gündeme girmiştir. Fakat Allah kendi hakkını affettiğini, haddin düştüğünü burada buyuruyor. Bu önemli bir ayrıntı tefsirlerde bize gelen muhterem kardeşler. Şimdi tabii burada tefsirlerde çok inceliklere girilmiş. Ben vaktimiz dar olduğu için inşallah bir saati hiç geçirmiyoruz tefsir derslerimizde. Geçirmemeye çalışıyoruz. Ayrıntılarına, özellikle ahkam tefsirlerinde başvurarak inşallah görürsünüz. Mesela burada bir e, inceliği belki ilgi çekebilir. E şimdi bu durumda diyelim ki bir mümin böyle bir olayla karşı karşıya kalsa ne yapacak? Şimdi bir mümini işte yaşadığımız şu ülkede olsun, İslam ülkesinde olsun, nerede olsun fark etmez. Birisi hakikaten kendi canına, ailesine, e, namusuna, malına, fark etmez dinine küfürde bulundu. Saldırıda bulundu. Buna karşı bir müminin tavrı ne olacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabe kendisine bunu sorunca diyor ki Uyar diyor. Bu işten vazgeçte diyor bir defa. Vazgeçmezse Ya Allah yine yap diyor. Ya Resulallah yapmazsa yine yap diyor. Yine vazgeçmezse Ya Allah o zaman onunla çarpış diyor. Eğer öldürülürsen cennettesin. Öldürürsen o cehennemdedir diyor Peygamber Aleyhisselam. İlke bu. Tabi bunun detayları var. Ben dedim ya özellikle ahkam tefsirlerine başvurursanız inşallah Bunları orada görürsünüz. Yine bu ayet-i kerimenin sebebinin alakalı çok meşhur bazı rivayetler var. Ben onları da inşallah siz tefsirlerden başvurarak okursunuz diye vaktimizi göz önünde bulundurarak özet şekilde devam etmeye çalışıyoruz inşallah. Şimdi 35. ayet-i ile devam edelim. Biiznillah. Estağidübillah. Ya eyyühellezine amenû. Şimdi hitap müminlere geldi. Ey iman edenler. Ey mümin kullarım. İttekullah. Siz mi? Siz Allah'tan korkun. Siz Allah'a karşı sorumlunuzun bilincinde olun. Siz o yukarıda anlatılan Yahudiler gibi olmayın, Hıristiyanlar gibi olmayın, yol kesiciler gibi olmayın, yeryüzünün düzenini güzelliğini bozanlar gibi fesatçılar gibi olmayın. Siz Allah'tan korkun. Allah'ın sizini için yarattığının farkına olun, sorumluluk bilincine varıp görevinizi yapın. Ve şimdi devam ediyor et. Obtagu ilehil wasiilte, wajahdu fi sabilhi ile alakum Allah'tan korkun ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz diyor Allah Celle Celle Ruhu kardeşler. Şimdi bu ayet üzerinde kısaca biraz durmam gerekiyor inşallah. Çünkü bu ayeti kerimedeki bir kelime maalesef çok yanlış yorumlara sebep olduğundan dolayı özellikle bazı çevreler tarafından yanlış yorumlandığından dolayı düzeltmekte fayda var. Çünkü belki birilerinin kulağına da bu yanlış yorumlardan birisi geldiğinden dolayı hakikaten yanlış bir bilginin kafada ve kulakta kalması zehirdir bunu doğru bir bilgiyle ıslah etmek düzeltmek gerekir inşallah Tabii ki bu açıklamalar bizden değil biz sadece acizane tefsirleri biraz karıştırıp okuyup size oradaki malumatları getiren bir kardeşiniz ayette geçen vesile muhterem kardeşler taberi diyor ki ta seleften taberi diyor ki vesile ona bir yol arayın Aranılması emredilen yol yakınlık demektir. Allah'a yakınlık demektir. Yani Allah'a yakın olmayı isteyin. Ve sahabe bunu şu şekilde tarif etmiş. Allah'a itaat ederek, onun rızasını kazanarak, ameller işleyerek ona yakın olun demişlerdir. Genel itibariyle vesile Allah'ın rızasına götüren, Allah'ın rızasına ulaştıran her şey vesiledir muhterem kardeşler. Allah'a yaklaşmak için vesile aramak her fırsattan istifade ederek onları kapatalım inşallah her fırsattan istifade ederek kendi gönlümüz ve isteğimizle farz ve vaciplerin yanında da güzel nafilelerle Allah'a yakınlaşmaya çalışmaktır muhterem kardeşler sebep, vasıta, bahane olarak lugat'ta açıklanmıştır şeriatta Allah'ın rızasını kazanmaya ona manın yakınlaşmaya sebep olan amellere bu ayet-i kerimede vesile olarak tarif edilmiştir. Şimdi bazı çevrelerin özellikle bu ayet-i kerimeden yola çıkarak dedikleri anlam kesinlikle değildir. Mesela çünkü bazı çeviriler diyorlar ki bu ayet-i kerimedeki vesile Allah'a yakınlaşmak olarak buradaki açıklama şudur. Mutlaka bir mürşide birisine bağlanıp Allah'a bu şekilde yakınlaşmak diye açıklama yapıyorlar. Hakikaten bu Şimdi tefsir dersinde ayetleri iyi anlamaya çalışmak istediğimizden dolayı bizim de sahih ve sağlam bilgi ulaşmak için elimizde bulunan 14 tane tefsire baktık. 14 tane tefsirin hiçbirisinde böyle bir yorum bulamadık. 14 tane tefsir. Bu tefsirlerin içerisinde selefin yapmış olduğu tefsirler olduğu gibi. Son zamanda yapılan tefsirlerin de hepsi mevcut elhamdülillah. Bunların hiçbirisinde bu bu şekilde bir yorumla yapılmamış. Aksine ayetin içerisindeki söylenen yani Allah'a yaklaşmak için her türlü fırsata başvurun. Farzları yaparak Allah'a yaklaşın. Vacipleri yaparak Allah'a yaklaşın. Onlarla yetinmeyin. Bunun ötesinde isteye isteye gönül rızasıyla birçok birçoktan afile yaparak Allah'a yaklaşın. Zaten hiç böyle bir yanlış yoruma gidilmemesi için Allah Celle Cellehu Ayet-i Kerime'nin içerisinde bakın müfessilleri güzel açıklamış. Zaten vesilenin ne olduğunu bize söylemiş. Vesilenin zirvesi, vesilenin en güzeli bakın neymiş? وَجَاهِدُوا fi سَب۪يلِهِ Onun yolunda cihad edin diyor Allah Celle Celaluhu. Cihad ederek Allah'a yaklaşmaya çalışın diyor Allah Celle Celaluhu. ilimle, malla, canla, kalemle neye gücünüz yetiyorsa Allah yolunda cehd ve gayret göstererek ona yakınlaşmaya çalışın diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Onun için mesela özellikle bazı kişiler tarafından Fahreddin er-Razi'nin Tefsiri Kebir'inde bunun bir mürşide bağlanmak diye bir yorum olduğu söyleniyor. Şimdi bunu söylemek başka bir şey, bunu kabullenmek başka bir şey. Fakat aklınız kesiyorsa, biraz okuyabiliyorsanız Fahreddin er-Razi'nin tefsirini açıp metnine bakmak başka bir şey. Allah'a sormak lazım. Fahreddin er-Razi Tefsiri Kebir'inde bu iddiayı yapanların iddiasını yazmış. Demiş ki işte bazı çeviriler diyorlar ki Allah'a yakınlaşmak için mutlaka bir mürşide bağlanmak gerekiyor. Bunsuz bu vesile gerçekleşmez. Bunu getirmiş. Ondan sonra da delilleriyle bunu çürütmüş. Ve reddetmiş. Ve orada diyor ki bu kesinlikle reddedilmesi gereken bir şeydir. Çünkü bu İslam'ın ilkesine aykırıdır. Allah kullarından böyle bir şey istememiştir. Çünkü peygamberlerini dahi Allah Celle böyle bir amaçta insanlara göndermemiştir. Buradaki vesileden kasıt Allah'ın rızasını aramak için ona yakınlaşmak için amelleri gerçekleştirmektir. Bunun da en üstün derecesi cihattır. Şimdi 36. ayet-i kerime ile devam edelim inşallah. Estağfirullah. İnnellezîne keferû lev enne lehum mâ fi'l-ardı cemî'en ve mislühû <gülüyor> ma'ahû li-yeftedû bihi min azâbi yevmi'l-kiyâmeti mâ tuqbila minhum ve lehum azâbun Hakikaten korkutucu bir etkime, aklımızı başımızı almak için insanları dünyada uyaran bir etkime, hep beraber mağlun öğrenelim inşallah. Hiç şüphe yok ki o kafir olanlar, inkar edenler var ya, yeryüzündeki her şey, yeryüzündeki her bir şey, zenginlik anlamına ne varsa, her şey ve bunun yanında bir o kadarı dahi kendilerinden olsaydı. Kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye olarak verseler onlardan asla kabul edilmeyecektir. Velahum azabun elîm. Onlar için acı bir azap vardır. Yurîdûne en yahracû minen ve mahum hum bihâricîn minhâ ve Ateşten çıkmak isterler fakat ateş onlar oradan asla çıkacak değillerdir. Onlar için orada mukîm, devamlı bir azap vardır diyor Allah Celle Celalühü. Şimdi muhtemem kardeşler hakikaten bu insanın canını sıkan bayat Yani vicdanının ruhunu sıkan. Biz müminler olarak buna iman etmişiz. Buna iman eden insanlar olarak yeryüzündeki insanların durumunu görünce Allah'a harbi etmiş, Allah'a isyan eden haşa Allah yokmuş gibi bir hayat yaşayan Allah'ın nizamının yanında kendi nizamlarını kendi kanunlarını getirip yürütmeye çalışan insanları görünce korkuyoruz. Kendimizden öte onların akıbeti için korkuyoruz. Çünkü Allah buyuruyor ki Dünyadaki bütün altın, para ne varsa hepsini ve bir katını daha verseler kurtulamayacaklar diyor Allah Celle Celle Biz onlara acıyoruz. Biz onlara bu ayeti okumak istiyoruz. Gelin vazgeçin kurtulun diyoruz. Onlar bize diyor ki bırakın bize bu gericilerin masallarını anlatmayı Bırakın şu 1500 sene önce gelmiş bugün uygulanması mümkün olmayan eskilerin masallarını haşa ve kerla diyorlar Şimdi burada kim iyi kim kötü Birinin kurtuluşunu isteyen mi? kurtuluşunu isteyen insana tokat atıp darbe atıp onu öldürmeye çalışan mı? Kim zalim? Açık, belli. Ve burada bizim ilkemizde değil. Allah'ın ilkeleri bunlar. Ayetleri ve kanunları muhterem kardeşler. Yine aynı zamanda bu iki ayetle bağlantılı olarak da şu açıklamayı yapmamızda fayda var inşallah. Çünkü bazı yanlış çevreler tarafından yine bu ayetlerden yola çıkarak günahkar Müslümanların Cehennemden çıkmayacağına dair bazı açıklamalar yaparlar. Haşa, yanlış bir açıklama. Çünkü ayette çok açık bir şekilde Allah Celle Caohu bu cehennemde ebedi kalmanın kafirlerle alakalı olduğunu zaten ayette innela vini kafir Allah kafirler için geçerlidir. Ayetler var, hadisler var. Bir mümin şirke bulaşmadan, inkar etmeden ne kadar çok büyük günah işlerse işlesin kesinlikle ebediyen cehennemde kalmaz. Bu bir Müslümanın ebedi cehennemde kalacağı inancı mutezinenin görüşüdür. Ehli sünnetin değil ki. Çünkü mutezine diyor ki büyük günahı işleyenler ebedi cehennemde kalır. Cennete giremez. Ehli sünnetin inancı ve görüşü büyük günah kadar işlerse işlesin mutlaka sonunda cennete varacaktır inşallah. Onun için burada insanların kafasını karıştırmanın bir anlamı olmaz. Neyse o. Çünkü Peygamber da biliyorsunuz o Ebu Zer yanılmıyorsam sahabesine aynı böyle derken işte da etse, hırsızlık da yapsa cennete gidecektir. Ya Resulallah, cidden zina da yapsa, hırsızlık da yapsa mı? Yani bütün bunlar yapsa yine cennete gidecek mi? Yine cennete gidecek diyor Peygamber aleyhisselam. Cezasını çeker. Fakat Allah dilerse affeder. Ve sonunda cennete gider inşallah. İnsanları ve sonunda hatta Ebu Zer fazla sorunca Peygamber aleyhisselam, Ebu Zer'in hoşuna gitmese de gidecek diyor. Sonunda öyle cevap veriyor ona. Hadisin sonunda öyle bir metin var. Şimdi onun için burada insanları ümitsizliğe daldırmanın ne anlamı var terim kardeşler? İnanın ki devrimizde maalesef kulak misafiri olduğumuz şeytanın en tehlikeli silahlarından bir tanesi insanları ümitsizliğe düşürmek. Bizim kardeşlerimizi niye ümitsizliğe düşürürsünüz siz? Cennet sizin tekelinizde mi yahu? Niye sadece cennete kendin gitmek istiyorsun? Bırak herkes gitsin inşallah. Belki sen de iki 3 sene önce daha günah işliyordun o kadar. Kendisi tövbe edip biraz dönünce hemen herkes cehennemini görüyor, kendisi cennete gidiyor. Bak adam diyor işte daha işte diskoteye gidiyor, zina yapıyor, şöyle yapıyor. ya Allah affeder inşallah. Nasihat et, uğraş, biraz çaba göster. Bu çok önemli. Çünkü adamlar maalesef gelip diyorlar ki, ya işte hocam diyor ya, ben mümkün değil diyor yani, ben sonum bu diyor yani. Kurtalamam ben diyor. Çünkü baksana bu kadar ümitsizlik, ümitsizlik küfürdür muhterem kardeşler. Bir mümin hiçbir zaman ümitsizliğe varmaz. Biz ne kadar günah işlersek işleyelim vallahi Allah'ın affı daha büyüktür. Allah'ın affı daha büyüktür. Ama tövbe etmek gerekir inşallah. Ama insanlara bunu bir vermek lazım inşallah ki biraz şöyle ne yapacaklarını bilsinler. Şimdi bugünkü son 3 ayetimize girip bitiriyoruz inşallah. Estağfirullah. "Vas-sariqu <gülüyor> ve's-sariqatu <gülüyor> faqt'u eydiyahuma cez'an bima kasbana min Allah. Vallahu azizun hakim. Muhkem bir ayet. İslam'ın ceza hukukuna tarif eden ayetlerden bir tanesi. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına bir ceza, bir karşılık olarak Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Amin. Allah'ın kanunlarının hepsinde hikmet vardır. Niçin öyle olacağını çok iyi bilerek Allah böyle hüküm vermiştir amin. Kimse ondan daha iyi bilemez. İnsanlar için neyin daha iyi olduğunu o bilir. Ve ona göre hüküm verir. İnsanlar mı? Onlar kendi hevalarına göre hüküm verirler. Fakat o yanlıştır. Allah'ın dediği doğrudur. Allah'ın hükümleri en güzel hükümlerdir aminna. Biz mümin olarak böyle iman ediyoruz. Şimdi bu haddi sırkat ayeti yani hırsızlık cezasını bize tarif eden ayet-i kerime kardeşler. Kısaca üstünde duralım inşallah. Çünkü yaşadığımız toplumda ve yaşadığımız toplumlarda bırak bu toplumları yani batı ülkelerini İslam ülkelerinde de batılılara hayran olanların, modernistlerin ha biri iki de bir İslam'a saldırmaya çalıştıkları noktalardan bir tanesi bu. İşte bak. İslam ne diyor? Hırsızın eli kesilecekmiş. Ya böyle ilkel kanun olur mu? Haşa diyorlar. Şimdi sirkat başkasının malını gizli olarak almak diye tarif edilmiştir ıstılahta. Yani Türkçede hırsızlık olarak geçmiştir. Peki Hangi şartta bu uygulanacak? Bunun haddi sırkatın, yani buradaki erkek veya kadın fark etmez, hırsızlık yaptığında hangi şartlarda eli kesilecek? Buna kısaca bir bakalım inşallah. Maddeler halinde kısaca toparladığımızda şu çıkıyor bakın. Bir, birincisi hırsız akıl ve balik olması gerekir. Akıl ve balik olmayınca bu zaten uygulanmaz. İki, belli bir miktarı aşması gerekir çalmış olduğu malın o miktarın altına düşerse zaten hala bu ceza uygulanamaz. Hanefi mezhebinde mesela bir dinar altın veya on dirhem gümüş. Üçüncüsü çalınan mal mütegavvim yani mübeh ve kıymetli olması gerekir. İslam'da yenilmesi, içilmesi, alışverişi haram olan mallar yani gayr mütegavvim mallarda <gülüyor> ne kadar dünya gözüyle kıymetli olursa olsun bu ceza uygulanmaz. Mesela birisi şarap, domuz eti veya da çalgı aletleri çalsa Ne kadar değeri bin yüz binleri varsa Bu ceza uygulanmaz Bu da üçüncü şart Dört Hatta bunun yanında bir de şu şart daha var Yiyecek ve içeceklerde Bu uygulanmaz Mesela meyve, sebze, süt Buna benzer şeylerde bu ceza uygulanmaz Dördüncüsü Milkiyet şüphesi olmaması gerekir Mesela bir baba oğlunun malını çalsa Parantez içerisinde çalsa Çünkü bu çalmak değil veya da birisi gidip betül maldan, betül maldan, İslam'ın devlet hazinesinden para çalsa, buna da uygulanmaz bize. Çünkü mülkiyet yok. Bir tanesi geldi peygamber aleyhisselam'a, ya Rasulullah, babam malımı çaldı. Haddi sırkat istiyor. Peygamber aleyhisselamın verdiği cevap çok güzel. Sen de malın da babanısın dedi. Sen de malın da babanısın dedi. Baba orundan mal çalınmak ne demek dedi? O olmaz. Yine bunun yanında mesela mahrem dediğimiz yerlere ki bu akraba bağlarında da bu geçerli değildir. Burada da uygulanmaz. Beşincisi, gizlice çalınması şarttır. Yani bu işi bir kişinin gizli yapması şarttır. Hikmetine geleceğim biraz sonra. Çünkü gizli yapılan işlerde de şüpheli şeyler vardır. Yani açıkça birisi bir şey yapıyorsa aşikare burada bu uygulanmaz. Altıncısı, mal korunmuş olması gerekir. Bir kasada, bir bekçi muhafaza altında olan yerde sen açıkça malını bir yere koymuşsun birisi onu gizlice dahi çalsa had cezası uygulanmaz hatta fıkıh kitabında diyor ki sen kendi elinle kasanın olduğu odaya birisini bıraksan işte gel burada otur bekle desen oradan o arada malı götürse yine uygulanmaz çünkü sen kendin koydun odaya bakın geleceğiz biraz sonra niye bu kadar zor şartlar 7 adam eve girip eşyaları toplasa tam malı götürmeden yakalasa veya pişman olup bıraksa yine uygulanmaz. Yine uygulanmaz. Medeni kanun öyle midir? Hırsızlık yaptın der. İslam'ın adil hükümleri başkadır. Sekizincisi aç, bu çok önemli açlıktan ve zaruretten olmaması gerekir. Açlıktan ve zaruretten olmaması gerekir. Bir de çok önemli mütelem kardeşler, herhangi bir şüphe varsa, şahitler şüpheli bir ifade verirse falan filan burada otomatikmen hadd düşer. Kesinlikle uygulanamaz. Çünkü şüpheli durumlarda mutlaka e, bu kişinin aleyhine değil lehine hüküm verilir. Şimdi bir iki örnekle inşallah bu konuyu iyi anlamaya çalışalım Allah'ın izniyle. Burada bir defa şunu anlamamız gerekir. Bu haddin uygulanması için mutlaka mahkemeye intikal etmesi gerekir. Yani İslam mahkemesine kadının önüne gelip iş orada mahkemeleşilmesi gerekir. Anca o zaman uygulanabilir. Oraya geldikten sonra Ama artık geri adım atılmaz Eğer tamamen ispat edilmişse Hatta ulul emir dahi bu işi geri alamaz Peygamber aleyhisselama geldi Bir tane iki sahabi geldi Bir tane sahabinin uyurken tam gelip Cübbesini o rıdasını çalırken yakaladı Ensesinden göz töpeşinden yakaladı uyandı Yakaladı getirdi peygamber aleyhisselama Ya Resulallah tam çalarken Yakaladım Yaptın mı yaptım suç belli her şey belli Değeri de üstünde Had cezası uygulanacak Şimdi had cezası tam uygulanacakken o malı çalınan yakalayıp getiren baktı ki uygulanacak pişman oldu. Ya Resulallah ben hakkımdan vazgeçtim ya Resulallah. Affettim. Artık olmaz dedi Peygamber Aleyhisselam. Çünkü artık amm hukukuna girmiştir. Yani kesinlikle artık uygulanması gerekir. Mahkemeye intikal ettikten sonra bu iş olmaz. Onun için şimdi ayet biraz sonra gelecek. Önceden affetmek gerekir. Zaten buna Peygamber Aleyhisselam tavsiye ediyor. Yine böyle gelen iki kişiden birisi diyor ki siz şeytana yardımcı oluyorsunuz diye peygamberese. Siz şeytana yardımcı oluyorsunuz. Niye önceden affetmiyorsunuz birbirinizi diye burada da bir tavsiyede bulunuyor. Şimdi İslam'dan başka sistemlerin muhterem kardeşler hırsızlığa karşı uyguladıkları cezalara baktığımızda fayda getirmediğini görüyoruz. Kesinlikle fayda getirmemiştir. Dedim ya hatta bunu kanunen yapanlar var. Kitabına öldürüp yapanlar daha var. Çünkü kitapları buna uygun yazılmış. Hatta cezaevlerinde hırsızlıktan dolayı girip cezaevlerinin içerisinde sanatının en ince teferruatını öğrenip çıktıktan sonra daha büyük iş çeviriyorlar. Kendi ceza hukuk sistemlerinde olay böyle. İslam herhangi bir, sadece bunu değil, herhangi bir suçu önlemek için iki yoldan gider her zaman. Eğitim ve ceza. Eğitim ve cezadan gider İslam her zaman. Önce insanları eğitir, ıslah eder, onlara ne yapacağını öğretir. Ondan sonra eğer hala bir tehlike varsa, insanların huzuru bozulacaksa cezalandırır. Mesela bakın bir örnek verelim. Abdal bin Serahbil anlatıyor. Açtım diyor. Buğday tarlasına girdim. Ahmet İbni geçen bir o haber. Tam başaklardan kopardım. İşi gerçekleştirmiş, sahibi geldi tarlanın diyor. Yakala de beni. Demek güçlü, kuvvetli bir adammış. Dayak attı, elbisemi de aldı diyor. Şimdi olaya bakın. Kalktım diyor geldim peygambere şikayet ettim. Kim şikayete gelmiş? Çalan. Hırsızlığı yapan. Şimdi hırsızlık değil işte. Ama bir düşünebiliyor musunuz? İslam'ın adaletini düşünebiliyor musunuz? Elhamdülillah. Kalktım geldim diyor peygamberi şikayet ettim. Çarptı diyor onu. Çarptı onu. Ve dedi ki ona olayı iyice anlayıp öğrendikten sonra o açtı niye doyurmadın sen onu? O cahildi niye öğretmedin sen ona? Derhal elbisesini geri ver ve elbisesini geri verdikten sonra bana bir ölçekte buğday verdi gönderdi diyor Peygamber Aleyhisselam. Bakın adalete. Yine hırsızlık yaptığı yakalandığı bir tanesini getirdiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Mal da yanında yok. Çalmış ama yakalanmış mal yanında yok. Ben senin hırsızlık yaptığını zannetmiyorum dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Haddi düşürmek için. Haddi uygulamak istemiyor Peygamberimiz. Yaptım ya Resulallah dedi. Beni temizle dedi. İmana bak. Çünkü İslam'da muhterem kardeşler hadder kefarettir. Günah temizlenir artık. Ahirette Allah'ın azabından kurtulursun. Ve Allah'ın gazabından kurtulursun. Beni temizle ya Resulallah dedi. Ben yaptım. Ben senin yaptığını zannetmiyor dedi. İkinci defa. Üçüncü defa. Ya Resulallah ben yaptım. Ne olur ver dedi. Üçüncü defadan sonra yaptı. Hat uygulandı muhterem kardeşler. Onun için işte İslami eğitimde insanlar kendileri getirip imanları onlara sıktığı için teslim oluyorlar. Cezalandırılmak istiyorlar. Siz bana bunu bunların ceza sisteminde uygulanabileceği hiçbir versiyonu gösterebilir misiniz? Mümkün değil böyle bir şey. Ama İslam önce eğitime eğer olmazsa cezayı uygulattırır. Son bir örnek daha vereyim bitireyim inşallah. E, akılda iyi kalsın diye çünkü önemli bir konu. Bunla bağlantılı. Ebu Mihcen isimli birisi var. Bir zat var. İçki seviyor. Biraz içki hastalığı var. İçiyor. Üzerinde ceza uygulanıyor. Temizlendiğini bildiği için yine dayanamayıp bazıları yine içiyor. Ama mümin. Hazreti Ömer de buna ceza uygulattırmış. Her neyse. Kadisi'ye savaşı cihada katılmış. Bak. Mücahit burada tekrar aynı suçtan tutuklanır. Komutana getirilir Saadet-i Nebi Vakkas radıyallahu anh. Ahşereyi mübeşşer eder. Savaşın sıkışık bir zamanı. Der ki bunu hapsedin. Bu şu anda bununla uğraşamayız. Bu taarruzdan sonra cezasını veririz. Hapsediyorlar. Tam bu savaşın sıkışık olduğu bir zamanda Hakikaten Müslümanlar böyle bir gerilime pozisyonuna düşmüşler. Bu da olayın farkında. Yalvarıyor bulunduğu hücreden muhafızlara. Ne olursunuz diyor beni bırakın. Ben cihada katılmak istiyorum. Vallahi eğer öldürülmezsem geleceğim cezamı yapacaksınız. Cezamı neyse çekeceğim. Ben istiyorum cezamı. Ama bırakın cihada gitmek istiyorum. Mücahidlere yardım etmek istiyorum arkadaşlarıma. Konuşunca hakikaten bakıyorlar niyet ciddi. Bırakıyorlar. Bunu bırakıyorlar. Bu hakikaten atını mahmuzlayarak tekbir sesleriyle akşam karanlığından da istifade ederek son sürat düşman saflarına dalar. Öyle bir dalış daldı ki Allah'u Alem meleklerin de yardımıyla birlikte düşman safındaki insanlar Şam tarafından takviye kuvvet geldiğini zannettiler. Çünkü Müslümanlar tam geri püskürteceği bir anda bu öyle bir dalış daldı ki tekbir sesleriyle birlikte adamlar bu büyük bir takviye kuvvet geliyor diyerek müminler de tekrar buradan bir motive bir moral bulup Allah'ın takdiri ilahisi bir dalış daldırar hakikaten zafer nasip oldu iş bitti hakikaten geldi kendi ellerine teslim oldu tekrar cezamı verin şimdi dedi. iman iman muhterem kardeşler Saatine bir Nebi olayın inceliklerini teferruatını öğrenince dedi ki senin had cezanı uygulamayalım dedi uygulamaktan vazgeçtim çünkü reis komutan kadı serbesttir duruma göre ce cezaları hatları duruma göre hangi duruma göre değerlendirir. Fakat bu ısrar ediyor. Benim cezamı verin diyor. Saatimle bir vakas yapmadı. Sen de beni cezalandırmazsan ben de bir daha içmeyeceğim dedi. Çünkü o peygamberin aleyhissalatü vesselam İslami cezalar kefarettir hadisini çok iyi biliyordu. Artık temizlenemeyeceğini temizlenmeyince ahirette Allah'ın azabını çekmek istemiyor muhterem kardeşler. Onun için eğitim ve ceza bir arada İslam'da. Sonuç ortada işte. Bu yukarıdaki şey saydığımız bütün zor şartlar hakikaten meskul şartlar bu haddi sırkatı yani İslam'da hırsıza el kesme cezasının çok nadir bir duruma getirir hakikaten. Çünkü şartlar yerine gelmesi gerekir. Fakat burada önemli olan nedir? Asiler, hırsızlar zaruretten dolayı değil insanlara zulüm için, kıskandıkları için, yeryüzünde bozgunculuk yapmak için bu işi yapan insanlar en sesinde bekleyen bir kılıç gibi İslam'ın cezasını bilirler ve korkarlar bu işten. İşte bu önemlidir. Bu noktada İslam'ın hakikaten mal emniyetini sağlamak için getirdiği ahkam çok önemlidir, muhterem kardeşler. Femen tabi min ma'adu zulmihi Allah inna rahim 39. Kim bu haksız davranıştan sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgecidir. Bakın yine geldi. Kapı her zaman açık muhterem kardeşler. Tevbe kapısı her zaman açık. Burada eli kesilmiş olsa dahi Allah'ın gazabından kurtuldu mu acaba? Aynı belki sahabenin kaygısı da bu. Gaye Allah'ın gazabından kurtulmak. Tekrar Allah'ın sevgisine ulaşabilmek. Hata insan yapar. Ama onun için kim tövbe ederse Allah da onları bağışlar ve ahirette bundan dolayı bir cezalandırılmaya uğramazlar diyor ve 40. ayette bitiriyoruz inşallah. Em ta'lemin enallahi lahu mulku's semawati ve'l ard. men ve Wallahu göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti, otoritesi Allah'a aittir. O dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir, kadirdir. Aminna ve Rabbim bizleri onun otoritesinin farkına varıp onun mülkünün farkına varıp ona kulluğu, hayatı ve ölümü tahsis edilmiş bir hayat yaşamaya bize nasip erisin. inşallah muhterem kardeşler. Dersimizi burada noktalıyoruz inşallah. Bugünkü dersimizle alakalı sormak istediğiniz hususlar varsa kısaca sorabilirsiniz inşallah. Onu kapatalım inşallah. Ondan sonra sorabiliriz. Ben soruya geçmeden önce kısaca hatırlatayım inşallah. Bugün biliyorsunuz bir akika ziyafeti de olacak Allah'ın izniyle. Onun için